الرجم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا معلمتنا ما إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم رب فتح الخير واختم بالخير رب يسر ولا تعسر رب كمن بالخير آمين الحمد الله <تصفيق> رب العالمين Değerli kardeşlerim, hoş geldiniz. Bizleri tekrar bir araya getiren Rabbimize hamdü senalar olsun. Allah'ın derneklerinden bir dernekte, Allah'ın evlerinden bir evde bir araya geldik. Bizler kardeşiz, ancak müminler kardeştir. Bizler birbirimizi seviyoruz. Bizler birbirimizi Müslüman olduğumuz için, mümin olduğumuz için seviyoruz. Başka bir derdimiz yok değerli kardeşlerim. Amen. Rabbim dünyanın dört bir tarafında kendi İleyhi Kelimatullahı için mücadele eden, davasını güden kardeşlerimize yardımın nusretini esirgemesin. Amin. Rabbim dünyanın dört bir tarafında zulüm altında inleyen Filistin'de Suriye'de aklınıza nerede geliyorsa Arakan'da, Myanmar'da ki din kardeşlerimize yardımın nusretini esirgemesin. Amin. Onlar için dua ederim değerli kardeşlerim. Duadan başka bir şeyimiz yok. Zaten Allah ve Teala buyuruyor. Duha, duamız olmazsa ne ehemmiyetiniz var. Amin. Hatırlarsanız söylemiştik. Dua aciziyetimizin bildirgesidir Biz biz aciziz, biz fakiriz, biz bir hiçiz. Veren Allah'tır, yaratan Allah'tır, halk eden Allah'tır, veren Allah'tır, alan Allah'tır. Ne isteyeceksek Allah'tan istemeliyiz. Bunu ancak dualarımızla yapabiliriz değerli kardeşlerim. Dualarımızda cimri olmayalım. Malımızda, mülkümüzde cimri oluyoruz. Bari dualarımızda cömert olalım. Birbirimizi dualarımıza dahil edelim değerli kardeşlerim. Bu da bu kuvvetin bir göstergesidir inşallah. Kitabımızdan devam ediyoruz dersimizi Allah nasip ederse. Bugünkü dersimiz yine önemli bir ders. Vadirhum olayını işleyeceğiz değerli kardeşlerim. Vadirhum olayı nedir? Nasıl anlaşılmıştır? Ehli sünnet nasıl anlamıştır? Ehli şia nasıl anlamıştır? Musayili toplumu nasıl anlamıştır? Bunun üzerinde biraz olsa duracağız. Bismillahirrahmanirrahim. Ee, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatı boyunca farz olduktan sonra haç bir kere farz haccını yapmıştır. İlginçtir değil mi? Zaten e, hac hicretin 9. yılı nazil oldu değerli kardeşlerim farz olması. Ondan önce yapılanlar hep nafileydi. Peygamber Efendimiz ondan önce hatırlarsanız Hudeybiye barış antlaşmasıyla bir yıl sonra yine Mekke'ye gitmişti. Orada umre yapmıştı. İşte Peygamber Efendimiz vefat emrini alınca, tabiri caizse Allahu Teala ona vefat haberini verince haccını yapmak istedi. O an tüm Arabistan'a haber yaydı. Medine ile birlikte, Mekke ile birlikte, etraftaki kabilelerle birlikte tüm Müslümanların, tüm Müslümanların Mekke'ye davet etti. Yani hacca davet etti. Rivayetlere göre Medine'den 30 bin tane sahabiler beraber yola çıktı. Onun dışında diğer kabileler olsun, diğer yerler olsun. Birleştiği zaman 100 bine yakın Müslüman. O an 100 bine yakın. Hatta bazı rivayetlere göre 200 bine yakın ama Müslüman Mekke'de Peygamber Efendimiz'le ve da hacında buyuruyorlar. Yine bir bilginiz olsun diye. Peygamber Efendimiz o an Kıram haccı yapıyor. Yani umre ile haccı birleştiriyor. Aynı anda umresini yapıyor. Hacını da yaptığı için Umre ile Hacı birleştirilerek yapılan Hacı Hacı Kıran dediğimdeniz değerli kardeşlerim. Peygamber Efendimiz Medine'den Mekke'ye yola çıkıyor 10 ay 10 günde Mek Mekke'ye varıyor. Bunu duyan Hazreti Ali kerem Allahu o zaman Hazreti Ali Peygamber Efendimiz'in emriyle Yemen'e bir sefere çıkmıştı. Yemen'de bazı ayaklanmalar oluyordu Hristiyanların, Yahudilerin ya da gayrimüslimlerin Kutbelislerin çıkardığı bir ayaklanma Hz. Ali onları bastırmak için gidiyor ve başarılı oluyor Peygamber Efendimizin davetini alınca 100 kişiyle beraber yola çıkıyor Hz. Ali keramallahu ve kere Hz. Ali orduyu geride bırakıyor Çünkü ordu yavaş ilerliyor nihayetiyle Yükü ağır e, Ganimet var üzerinde orduda Onları bir, birini emir tayin ederek kendisi hızlı gidiyor. Siz beni takip edin, ben sizden önce varacağım. Peygamber Efendimiz'le hac edeceğim diyor. Hz. Ali Keremallahüveç'e Mekke'ye var diyor. Haccını Peygamber Efendimiz irade ederken, beraber yaparken, orduda, arkadan gelen orduda ulaşıyor. Fakat ordu bir şey yapıyor değerli kardeşlerim. Ne yapıyor? Hazreti Ali'nin izni olmadan, paylaştırması olmadan ganimeti kendi arasında pay ediyor. En azından bir kısmını alıyor. Aldıkları ne? Kılık kıyafet. Meşhur keteni, Yemen'in ketenli elbiselerini giyiyorlar. Bari gelirken Peygamber Efendimizin... Aslında niyetleri iyi. Niyetleri iyi olmasına rağmen ordunun komutanı var. Ordunun emiri var. Emri olmadan mal taksimi yapılamaz. Elde edilen mal beytul malındır. Yani hazinenindir. Hazineye ayrılacak pay vardır. Peygamber Efendimiz'e ayrılacak malın beşte biri vardır. Artanı ordu arasında pay edilir. Böyle bir paylaştırma yapılmadan, görevlendirilen komutanın da izniyle, niyetleri iyi olmasına rağmen, bazen niyetlerin iyi olması yetmiyor değerli kardeşlerim. Şartlara, kurallara uymamız gerekiyor. O elbiseleri giyiyorlar ve Hz. Ali ordunun geldiğini anlayınca, haber alınca orduyu karşılamaya çıkıyor. Ve bir bakıyor ki ordu, Ganimet mallarına giyinmiş. Buna çok kızıyorum. Hazreti Ali Keremallahu veç'a basit bir insan değil. Basit bir sahabi değil. ve mübeşşeredendir. Allah dostlarındandır. Evliyeullah'tandır. Değerli kardeşlerim, ilmi çoktur. İslam'ı yaşama hususunda çok titizdir. Emir ve yasaklar hususunda çok titizdir. Kesinlikle ve kesinlikle taviz vermez. Bu taviz vermezliği Allah Resulü'nün terbiyesinde yetiştiğinden dolayı almıştır. Çünkü Hz. Ali daima Peygamber Efendimiz'in gölgesinde, terbiyesinde yaşamış ve yetişmiştir. İslam'a 6 yaşında girmiştir. İslam'a 6 yaşında çocukken girmiştir. Ona soruyor, Peygamber Efendimiz davasını anlatıyor, İslam'ı anlatıyor. Duruyor. Ya bunları babam Ebu Talib'e söyleyeyim gelim. Git sor gel diyor. Yolun ortasındayken geri geliyor Hz. Ali. Ne oldu ya Ali sordun mu? Hayır ya Muhammed sormadım. Sallallahu aleyhi ve sellem. Niye sormadın? Babam beni yaratırken Ebu Talib'e sormadı ki ben iman ederken o masağın Basit bir insan değil. Peygamberin terbiyesine yetişen bir insan basit biri olabilir mi değerli kardeşlerim? İşte Hz. Ali'nin bu titizliğini nefsi davranan, İslam'ı daha içine tam sindirememiş olan, İslam'ın terbiyesiyle tam terbiyelenmemiş olan bazıları çekemediler. Hazreti Ali hakkında dedikodular yaptılar. Dedikodular yaydılar. İşte Hazreti Ali Efendimiz o elbiseleri onlardan geri alıp hazinenin üzerine, beytulmalın üzerine koyunca bunlar bir nevi kırgınlık yaşadılar Hazreti Ali'ye karşı ve sağda sola dedikodu yapmaya başladılar. Dedikodular Hazreti Muhammed Aleyhisselam Efendimiz'in kulağına kadar geldi. Ve Hazreti Peygamber Efendimiz buna çok üzüldü. Kalktı... Yaptıklarının yanlış olduğunu o ashaba söyledi. Hz. Ali'yi sevdiğini söyledi. Değerli kardeşler, bunu anlamak lazım. Söyledi. Peygamber Efendimiz veda hutbesini yaptı. Meşhurdur veda hutbesini bilirsiniz. Ve öyle bir hutbe verdi ki, İslam'ın bütün esaslarını anlattı. Bu, bunu altını çizerek söylüyorum, aklınızda tutun değerli kardeşlerim. Peygamber Efendimiz veda hakkında bir nevi es isla, kendisine inen Kur'an'ı, Allah'ın emir ve yasaplarını emrettiği bütün ibadetleri tekrar etti. Hatırlarsanız o an hangi ayet-i kerime nazil oldu? Nasıl? Mayıs efendim. Nasıl sır? Yok o da indi de. Siz tamam. O idisiniz. Elye din hukumu ayet-i kerimesi. Bugün sizin dilinizi tamamladım ve din olarak sizden İslam'dan razı oldum diye buyurur Allahu Teala. En'am suresi. Bütün ayet-i kerime değerli kardeşler. Şimdi bu ayet-i kerimenin inmesinin sebebi ne? Peygamber Efendimiz bütün hükümleri anlattı. Emir ve yasakları anlattı. Çünkü anlatmak zorundaydı. Emri hak vaki olmak üzere. Peygamber Efendimiz dünyasını değiştirecek. Kızı Hazreti Fatıma soruyor. Ey baba niçin üzgünsün? Çağırıyor ya Hazreti Fatıma üzgün daha doğrusu. Hazreti Ayşe annemiz ona soruyor. Ya Fatıma babam sana bir şey söyledi. Ne dedi? Kulağına bir şey söyledi. Sen üzüldün. Sonra bir şey söyledi. Sevindin. Vallahi dedi, ben vefat edeceğini söyledi, ben buna çok üzüldüm. Sonra eğildi kulamayına bir müjde verdi. Ey kızım Fatıma, bana en yakın gelecek olan sensin dedi, ben sevindim. İşte Peygamber Efendimiz'in yine dikkat edin değerli kardeşlerim, yanlış noktalarını anlatacağız Kadir hum olayının. Yanlış anlaşılan noktaları anlatacağız. Peygamber Efendimiz yüz bine yakın ashabını çağırmış, İslam'ı tekrar etmiş, ayeti kerime nazil olmuş. El yevma ikmal tüleküm dineküm. Bu ayetin sonudur aslında değerli kardeş. Ayetin başında yenilmesi, yenilmemesi gereken hayvanlar. Hayvanlar nasıl kesileceği, hangi hayvanların hangi şekilde kesileceğini, nasıl yenileceğini anlatıyor allah Teala bize. Ayetin sonunda da bugün sizin dininizi tamamladım ve din olarak sizden, İslam'dan razı oldum. Diyor allah Teala. Ve bunu yüz bin ve üzeri sahabiye anlatıyor. Tabiri caizse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz son tebliğini yapıyor. Müslümanlara son dersini veriyor. Bunu iyi anlamak lazım. Başka uçlara çekmemek lazım. İşte bu sırada en son şunu söylüyor. Ey insanlar, ey ashabım. Yarın kıyamet günü size tebliğ ettiğime şahitlik eder misiniz? Şahitlik ederiz ya Resulallah. Ben size tebliğ ettim mi dini? Ettiniz ya Resulallah. Ben size bu dini tebliğ ettim mi? Ettiniz ya Resulallah. Şahit ol ya Rab, şahit ol ya Rab, şahit ol ya Rab. Yani o güne kadar Peygamber Efendimiz İslam'ı anlattı. Olmuş olacak bütün ibadetleri anlattı. Hücumleri ortaya koydu. Allah'a nasıl inanılması gerektiğini anlattı. Namazın niyasının nasıl kılınacağını anlattı. Orucun nasıl tutulmasını anlattı. Allah'a nasıl inanılması gerektiğini anlattı. Kendisinin nasıl bir peygamber olması gerektiğini anlattı. Ve onu da o an yüz bin sahabe dinledi. Sonra ne dedi? Bu anlattıklarımı burada olanlar olmayanlara da anlatsın. Evet. Haccını yaptı Peygamber Efendimiz. Herkes kendi yerine dönerken, Peygamber Efendimiz Medine'ye dönerken yine dedikodular devam etmeye başladı. Öleceğin mi hocam? mi Evet. Ben tahmin ediyorum ki aranızda fazla kalmayacağım. Söyleyerek öleceğini haber veriyor bir nevi. Zaten nasıl suresinden de nacil olunca ashabın birçok Peygamber Efendimizin vefat edeceğini anlıyor. İzacâ'in Resulullahi vel Fettih. İlla akhîr. Kadir denilen mevkiye geldikleri zaman yine bu dedikodular yayıldı değerli kardeşler. Peygamber Efendimiz çok üzüldü. Yanına Hz. Ali Kerem Allah hükme ve çayı alarak hutbesine devam etti. Meşhur Kadir olayını. Ne dedi o zaman hani ben kimin mevlasıysam Ali de onun mevlasıdır demedim mi? Bunu biz nasıl biliriz? Ben kimin mevlasıysam Ali de onun mevlasıdır. Sözü böyle biliriz değil mi? Ama söylenen söz sadece bu kısım değil değerli kardeşlerim. Hadis-i şerifin devamı var birçok kişi hadisin baş kısmını alır son kısmını almaz hadis şöyle Allahu Ekber ben kimin mevlası isem Ali de onun mevlasıdır Allah'ım kim onu dost tutarsa sen de onu dost tut ona düşmanlık yapana sen de düşman ol ve yardım edene yardım et ve onu yardımsız bırakanı sen de yardımsız bırak ey ashabım ben size iki şey bırakıyorum biri Kur'an'dır biri ehli beytimdir bu hadis var Bundan önce de yine feda hutbesinde söylediği bir meşhur hadis var. Ben size yine iki şey bırakıyorum. Biri Kur'an'dır, biri nedir? Sünnet. Sünnetim'dir. İkisine tutulan kurtulur. Zaten ehli i Beyti'nin bize bırakmasının sebebi Kur'an'ı ve Sünnet'i en iyi yaşadığı içindir değerli kardeşlerim. Kur'an'ın bayraktarlığını yaptığı içindir. Sünnet'in bayraktarlığını yaptığı içindir. Boşuna değil. İşte kim, ben kimin mevlasıysam Ali de onun mevlasıdır. Değerli kardeşlerim bu konuda üç görüş var. Birincisi Şia'nın Caferi ve onun diğer kolları şunu söyler. Burada Allah Allah Allah Resulü peygamberde peygamberin Allah'tan aldığı emirle kendisinin vefat edeceğini söyledi ve kendisinden sonra halife olarak Hazreti Ali'yi tayin etti. Ya bunu ne kadarsa okuyalım okusak da okuyalım bundan böyle bir mana çıkmıyor değerli kardeşlerim. Hazreti Ali'nin büyüklüğünü, Hazreti Ali'ye olan sevgisini anlatıyor. Evet, Şia'nın bir kısmını bunu alıyor diyor ki, Allah-u Teala'nın bu had, Allah-u Teala Peygamber Efendimiz'e Hazreti Ali'nin hilafetini ilan ediliyor. Ee, diğer kısım, Nusayri, İsmailiye gibi batın fırkalar da değerli kardeşlerim, bizim içinden geldiğimiz Nusayri toplumu da ne der? Bugün Hazreti Ali'nin Allah ilan edildiği gündür. İdül Kadir'i yapmıyor muyuz? Yapmıyorlar mı? Yapmıyoruz derken toplum olarak kastediyorum. Bugün Hazreti Ali'nin Allah ilan edildiği gündür. Şimdi bu kelimelere geleceğiz değerli kardeşlerim. Ben kimin Mevlasıysam Ali de onun Mevlasıdır lafı. Tamam Hazreti Ali'nin Allah ilan edildiğini varsayacak olsak şu mana çıkıyor değil mi? Ben kimin Allah'ıysam Ali de onun Allah'ıdır. Manasının çıkması gerekmiyor mu? Sadece Mevla kısmının, Hazreti Ali kısmını niye alıyorsunuz? Bravo, evet. Şimdi kelimeleri iyi tahlil etmek lazım değerli kardeşlerim. Şimdi bizimkilerin dini malum olduğunuz güne, üzere batın bir dindir, gizli bir dindir. Sadece belli bir zümreye gönderilen dindir. Oysa allah Teala ne buyuruyor Bismillahirrahmanirrahim? Pardon, az önce hakkınızı helal edin. En'am Suresi'nde Maide Suresi'nin üçüncü ayet-i kelimesinde. Ayet allah Allahu Teala Maide Suresi 67. ayet-i şöyle buyuruyor, Bismillahirrahmanirrahim. Ey Resul! Sana Rabbinden her indirileni tebliğ et. Dikkat edin, ayet-i kerime ne diyor? Her indirileni tebliğ et. Eğer Hazreti Ali'nin sen uluhiyetini tebliğ edeceksen, haçta niye ilan etmedin de Kadir Hun olayına sakladın. O an Müslümanların yüzde doksanı oradaydı. Yüz bini geçmiş bir Müslüman topluluğu vardı. Sen o an bunu söylemiyorsun ki bu ayet-i kerime olduğu halde sadece Kadir Hun o mevkiinde bunu söylüyorsun. Orada ne kadar vardı? Otuz bin. Otuz bin. Ya 30 bin aşağı yukarı yani tam şimdi rivayetler 30 bin olduğunu söylüyor da yuvarlak hesap 30 bin diyoruz. Evet. Ey Resul sana Rabbinden her indileri tebliğ et, etmezsen onun Risaletini yerine getirmiş olmazsın. E sen Peygamber sayılmış olmazsın. Oysa Peygamber Efendimiz hala da Peygamberdir, hala da Resul'dur. Evet. Ve Allah seni insanlardan koruyacak emin olun. Hani yine şia topluluğu diyor ya, Peygamber insanlardan çekildiği için ilan etmedi o an. Ayet-i kerime Allah seni insanlardan koruyacaktır. Ebu Cehil'den korumadı mı? Uhud'da korumadı mı? Hicret sırasında korumadı mı? Mekke'nin kabilesi toplanmış onu şehit edecekler. Darun Nedvede toplanmışlar. Allah onların önlerini, arkalarını, gözlerini kapatmadı mı? Peygamber Efendimiz Allah'ın izniyle bir bir uç atıp üzerlerine serpmedi mi? İşte ayet o zaman nazir oldu. Allah onların önlerini, arkalarını, kulaklarını, gözlerini kapatmıştır, sağır kılmıştır. Onlar duymazlar, işitmezler. Yapın. Orada koruyan Allahu Teala, burada mı korumayacak? Nice nice hükümleri anlatan Allahu Teala, Allah Resulü Allah'tan her aldığını anlatan, anlatan Allah Resulü, Hz. Ali halifeyse bunu gizleyecek mi? Hep rezi işaretler mi kullanacak? Yani rumuzlu kelimeler mi kullanacak? Eğer bu hak olsaydı, farz olsaydı Allah Resulü bunu saklamazdı. Direkt söylerdi. Ben vefat edeceğim, vefatımdan hemen sonra halifem Ali bin bu Talip'tir derdi. Yani böyle yuvarlak kelimeler kullanmazdı değerli kardeşlerim. Sana indirilerini açıkça tebliğ et ayet-i kerimede Allah-u Teala? Uhud'da meleklerini göndermedi mi? Bedir'de meleklerini göndermedi mi? Kimden korkuyordu Peygamber Efendimiz? Vallahi billahi Peygamber Efendimiz tek, bir tek Allah'tan korkuyordu. Başka kimse'den değil. Hatırlayın Huneyn Savaşı'nda herkes korkudan geri kaçarken Peygamber Efendimiz atıyla sürüyordu ordunun başında. Kafire karşı sürüyordu. Ya Hazreti Ali diyor ki: "Biz diyor korkudan diyor Allah Resulü'nün atının arkasında saklanıyorduk. Pardon, katırın, dıldırın arkasında saklan. Atın arkasında saklanıyorduk." Allah Resulü ben vallahi hak Muhammed'im. Hak olan Muhammed'im. Ben vallahi Allah'ın Resulüyüm diye atını sürüyordu öne. Biz diyor o dehşetten o hengameden korktuk arkaya saklandık. Bundan mı korkacak Allah Resulü? Bir gün Medine'de öyle bir yürültü kopuyor ki değerli kardeşlerim. Bütün Medine dışarı çıkıyor korkudan. Ne oldu? Bu ses nereden geldi? Çok şiddetli bir yürültü. Hepimiz diyor korku anında bekleşirken bir baktık Allah Resulü bir atın üzerinde geliyor. Sırtında kılıcı var. Gidin yatın gidin yatın diyor. Korkacak bir şey yok. Ben gittim baktım Allah'ın izniyle bir şey yok diyor. Bizim peygamberimiz böyle bir peygamber değil Allah'tan aldığı hakkı mı saklayacak? Gizleyecek. İşte ayet söylüyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ey Resul sana Rabbinden her indirileni tebliğ et. Etmezsen onun risaletini yerine getirmiş olmazsın. Yani dikkat edin. E ne diyorlar? İşte ben kimin mevlasıysam Ali de onun mevlasıdır. Şimdi bazı ayetlere de bakacağız inşallah ne manaya geldi. Mevla değerli kardeşlerim, dost, sevgili, arkadaş, efendi manasında kullanılır. Bana birçok manada da kullanılır. Evet evet. Hindistan'da şu anda bile kullanılır. Büyük zatlara Mevla denir. Ya yani Mevlana Celaleddin Rumi örneğin hatırlayın. Başka ayetleri işleyelim inşallah onlarla alakalı Sonra e, tahdilimize devam edeceğiz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. allah Teala yine buyuruyor değerli kardeşlerin, Tahrim Suresi 4. Ayet-i Kerimesi'nde. Tahrim olayını biliyorsunuz, bunun üzerinde fazla durmayacağım. Ee, Peygamber Efendimiz hanımları kıskançlıklarından dolayı, Peygamber Efendimizin bal kokusunu, sen yine şundan mı yedin? Koku ağır geldi için Peygamber Efendimiz kendisine diyor, vallahi bundan sonra yemeyeceğim. Bu Ayet-i Kerime nazil oluyor. Tahrim Suresi'nde bunlar var. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Bu, bu ayette hitap Peygamber Efendimiz ve ailesi tarafından hanımlarından olduğundan dolayıdır. Eğer her de Allah'a tevbe ederseniz ne ağlar? Çünkü hakikaten sizin kalpleriniz kaymıştır. Yok onun aleyhinde birbirinize arka verirseniz yani birbirinizi desteklerseniz Peygamber Efendimiz'e kıskançlık olayında siz hala birbirinizi desteklerseniz hiç şüphesiz ki onun Mevlası Allah Cebrail ve müminlerden salih olanlardır. Bu, onların ardından ve bunların ardından melekler ve yardımcılarıdır. Yani Mevla kelimesini allah Teala kendisi için kullanıyor. Cebrail Aleyhisselam için kullanıyor. İnsanlardan salih olanlar için kullanıyor. Melekler için kullanıyor. Ve e, yine meleklerin diğer yardım edenleri için kullanıyor. Subhanallah. Yani burada sadece halife manasında kullanmıyor. Yani az önce dikkat edersen sohbette şunu söyledim. Kur'an'ı okurken duygusal okumayacağız. Arapçayı iyi bilerek okumamız gerekiyor. Evet, Allah-u Teala ile devam ediyor değerli kardeşlerim. Maide suresi 55-56-57. ayet-i kerimelerde. Bismillahirrahmanirrahim. Sizin asıl dostunuz Allah'tır. İnneme velikumullah bir ayet-i kerime başlıyor. Sizin asıl dostunuz Allah'tır. Onun resuludur. Bismillahirrahmanirrahim. Innamarriyukumullah ve resuluhu ve aladin ve aladin ve yuqtu Yani sizin dostlarınız, sizin mevlaneliniz kimdir? Ee, Allah'tır. Onun resuludur. Namaz kılanlardır, zekat verenlerdir ve ruke eden müminlerdir. Şimdi burada mevla kelimesi Allah manasında mı olur? Ya da halife manasında mı o Subhanallah. Evet değerli kardeşlerim. Allah-u Teala devam ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. İnne cehaneşşeytane evliye'ü vellezine la yu'minun. Şüphesiz biz şeytanları iman etmeyenlere veli kıldık. Yani dostlar kıldık buyuruyor Allah-u Teala. <gülüyor> Şeytanlar için de veli kelimesini kullanıyor. Mevla kelimesini kullanıyor değerli kardeşlerim. Ya, ayetler böyle devam ediyor. Şimdi bizim için önemli olan şu değerli kardeşlerim, biz toplumumuz açısından değerlendireceğiz. Hilafet noktası bir kenarda dursun. Bizim için önemli olan nedir? Ben kimin mevlasıysam, Ali de onun mevlasıdır. Bizimkiler ne derler? İd-ül Kadir'de, Kadirhum gününde Allah-u Teala çıkıp Hz. Ali'nin elinden tutup, işte sizin ve benim ilahımız budur demiştir. Bu bilinen bir şeydir değerli kardeşlerim. O günde de İd yapılır, Şiada Kadirhumu kutlar. Allah onları da ıslah et. Bizim yani. iki bayramımız vardı. Yok, onlar hilafetinin ilanı diye kutluyorlar. Yani yani. evet, evet. evet. Değerli kardeşlerim, bakalım acı dedik ya, ben kimin Mevlasıysam, Ali de onun Mevlasıdır manasını çıkarmamız için şu mana çıkıyor. Ben kimin Allahıysam, Ali de onun Allahıdır manası çıkar. Çünkü Peygamber'e de uluhiyet veriyorlar. Bakalım, Peygamber Efendimizin uluhiyet kısmı nasıl? <gülüyor> Var mıdır, yok mudur? Haciz Bismillahirrahmanirrahim. İsra Suresi birinci ayet-i Allah-u Teala buyuruyor. Kulu Muhammed'e dikkat edin altını çizerek söylüyorum. Kulu Muhammed'e yani ben kimin kuluysam Ali'de onun kuludur. Manası çıkıyor. Kulu Muhammed'i bir gece mescidi haramdan kendisine bir kısım ayetlerimizi göstermek için çevresini mübarek kıldığımız mescidi aksaya götüren Allah'ın şanı yücedir. Doğrusu o işitir ve görür. Kulu Muhammed, yani... Muhammed Mevla'dır, Efendidir, dosttur ama yani Allah'ın kuludur. Ali de Mevla'dır, kesinlikle Mevlamızdır Hazreti Ali. Dostumuzdur, Efendimizdir, büyüğümüzdür, ashabımızdır. Allah bizi onların yolundan ayırmasın. Aşere-i Mübeşşere'dendir. Yıldızdır. Ashabım benim birer yıldız gibidir. Hangisini temessu ederseniz tutunursanız kurtulmuşsunuz, kurtulursunuz. Vallahi Hazreti Ali'de de tutunan kurtulur. Vallahi vallahi Hazreti Ömer'e de tutunan kurtulur. Vallahi Hazreti Ebu e de tutunan kurtulur. Vallahi Hazreti Osman'a da tutunan kurtulur. Vallahi altını çizerek söylüyorum. Hazreti Muaviye, radıyallahu anhuma ona da tutunan kurtulur. Allah hepsinden razı olsun. Allah onlara vanet edene vanet etsin. Allah onlara buğz edene buğz etsin. Çünkü Allah bunu bize emir ediyor değerli kardeşler. Allah bize bunu Evet. Kulu Muhammed'i bir gece mescidi haramdan kendisine bir kısım ayetlerimizi göstermek için çevresini mübarek kıldığımız mescidi Aksa'ya götüren Allah'ın şanı yücedir. Doğrusu o işittir ve görür. Allah-u Teala devam ediyor. Fusulet suresi değerli kardeşlerim 6. ayet-i kerime. De ki Muhammed. Ben sadece sizin gibi bir insanım. İnne kul, inne ma bitmek de ki ben ancak ve ancak sizin gibi bir insanım. Tamam mevlamızdır ama beşer olan mevladır. Ne diyor? Ben sadece sizin gibi bir insanım. Ancak bana ilahınızın tek bir ilah olduğu vahyediliyor. ediliyor. Ben vahiy alan bir insanım yani peygamberim. Artık hep ona yönelin ve ondan bağışlanma diyor. Peygamber kuldur. Hazreti Ali'de kuldu değerli kardeşlerim. Yine Kehf suresinin 110. ayet-i kerime değerli kardeşlerim. De ki, ben de ancak sizin gibi bir insanım, ancak bana ilahınızın tek bir ilah olduğu vahyolunuyor. Rabbinize Rabbine kavuşmayı uman kimse yararlı bir iş işlesin. Rabbine kullukta hiç ortak koşmasın. Evet. Allahu Teala En'am suresi 14. ayet-i kerimede devam ediyor değerli kardeşlerim. Gökleri ve yeri yaratan doyurulmayıp doyuran Allah'tan başka bir veli mi edinirim? Arkadaşlar Allah'u Hazreti Ali hani bizimkiler der ya Zahiren yemiştir içmiştir Haşa öyle bir şey yok zahirine i Kerime zahirine dokunmuyor. ne diyor? De ki gökleri ve yeri yaratan doyurulmayıp doyuran yani yemek yemeyip yemek yediren yani ihlas suresinde kendisini belirttiği gibi Samet olan, hiçbir şeye muhtaç olmayan, zahiren de muhtaç olmayan, da muhtaç olmayan, her şeyin kendisine muhtaç olduğu zattır Allahu Teala. Ben işte diyor, böyle bir zattan başkasını mı veli edineyim? <gülüyor> Hazreti Ali zahirde de yemiş midir? Yemiştir, içmiştir. Batında da yemiştir, içmiştir değerli kardeşler. Çünkü her zaman söylüyoruz, zahirle batın farklı bir şey değildir. <gülüyor> batın sadece bizim için bilmediğimizdir. Ben hep şu anda cebimde ne tutuyorum? Bileniniz var mı? Yok, sizin için nedir? Batın. Batındır. Hayır. Ne çıktı? Hayır. Ne oldu şu anda sizin için? Zahir, Zahir oldu. Bu batın cebimde mendilken ortaya çıkarken kalem olarak çıktı mı? Yok yüzde sokup çıkarsın yine ben de çıkardım. Kesinlikle. Sadece zahirle batın arasındaki fark şu. Anlaşılmayan nokta. Zahir bilinen batın bilinmeyen. Batın bilindiği zaman zahir oluyor. Farklılık karşı etmiyor. Hani biz demiyor muyuz? Ya Halim'in bir Talip, zahiren batından ilah ediyorduk değil mi? Ey Ebu Talip'in oğlu Ali. Ebu Talip'ten doğma, Fatma'dan olma şey öyle bu Talip'ten olma, Fatma'dan doğma. Yani, Ali, Fatıma. zahiren imamımsın ama batınen Allah'ımsın. <gülüyor> sen görünüşte yemişsin, içmişsin. Vallahi bunlar Allah'a acziyet veriyorlar. Vallahi billahi Allah'ı küçük düşürüyorlar. Allahu Teala Musa Aleyhisselam'a demiyor mu? Ey Musa sen beni göremezsin. La <gülüyor> evini, sen beni göremezsin. <gülüyor> Şu dağa tecelli edeyim diyor, zat tecellisi. Bir lem acık dağa tecelli ediyor turdana. Daha parçalanıyor, eriyor. Bu Kur'an-ı Kerim'de vardır, ayet-i kerimedir değerli kardeşlerim. İşte böyle olan bir Allah, kudreti sonsuz olan bir Allah, insan kılığında, aciz olan insan kılığında, Hz. Ali acıkmıştır. Hatta nam, baktığımız zaman nasıl tarif ediyoruz biz amcadan öğrendiğimize biliyor musunuz? Ey önden dişleri seyrek olan Ali! Ey saçları önden dökülmüş olan Ali! Le mislih diyoruz, Allah'ın eşi ve benzeri yoktur diyoruz değil mi? Hz. Ali'nin benzeri dişleri seyrek olan, saçları dökülmüş olan, yiyen, içen, acıkan yok mu? Hayber Savaşı'nda söylemesini bilirler, bir omuz darbesiyle 40 tonluk kapıyı yıktı, amenna, yıkar. Allah ona o gücü vermiştir, biz inkar etmiyoruz. Ama onun ön kısmını anlatmıyorlar. Yarın sancağı öyle birine vereceğim ki Allah onu seviyor ve Resulü de onu çok seviyor. Herkes bekliyor kim olduğunu. Bütün sahabileri ve sahabe kadar uyumadık. Acaba biz mi olacağız diye. Sabah bir oldu. Resulullah'ın çadırının önünde heyecanla bekliyoruz diyor. Ali nerede diyor? Ali'yi göremiyorum. Ali'yi çağırın sancak ona verecek gözleri alıyor. Vallahi diyor Ali ya Ali diyor rahatsız gözü. Çağır onu diyor yanıma. Mübarek tükürüğünü çıkarıyor gözlerine sürüyor. Hazreti Ali o günden sonra göz hastalığı çekmedi. İşte böyle bir Ali. İnsan mı Ali ya? Biz inkar etmiyoruz kudretini, Allah'ın verdiği kudreti, Allah'ın verdiği veliliği, Allah'ın verdiği ilmi biz inkar etmiyoruz değerli kardeşlerim. Ama biz bir beşeri ilahlaştırmıyoruz. Allah-u Teala devam ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. Enam suresi 15. ayeti kerime. Ben Rabbime karşı gelirsem büyük günün azabından korkarım. Demek ki peygamberi bile Allah'tan korkuyor. Eğer o gün Allah'ın Em, emirini almışsa sana gelen vahiy tebliğ Hz. Ali Allah Allahsa ve Hz. Ali ya da halife ise o an büyük hac yaparken Allah, Allah Resulü bunu ilan etmek zorundaydı. Çünkü ne diyor? Ben Rabbime karşı gelirsem büyük günün azabından korkarım. Bana ne sizden diyor, Cehennem var ya. Siz beni burada bir kere öldüreceksiniz ama ben cehennemde ebedi alacağım. Allah'ın emirlerine karşı geldiğim için diyebilir. Bu şekilde. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. En'am suresi 48 49. 9. ayetlerime göre Peygamberleri ancak müjdeci ve uyarıcı olarak gönderiyoruz. Kim iman eder ve nefsini ıslah ederse onlara karşı onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır. Ayetlerimizi inkar edenler yoldan çıkmalarından ötürü onlara azap dokunacaktır. Ben peygamberliğin görevini söylüyor. Biz ancak onları müjdeci ve uyarıcı olarak gönderiyoruz. Enam suresi 50. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. De ki size Allah'ın hazineleri elimdedir demiyorum. Gaybı da bilmiyorum. Gaybı da bilmiyorum. Evet. Size ben bir meleğim de demiyorum. Hatırlarsanız bir önceki derslerde peygamber melektir diyenlere de eleştiri yapmıştık. Onu da işlemiştik. Ben ancak bana vahy edilene uyuyorum. De ki, görenle görmeyen bir midir? Düşünmüyor musunuz ya? Ya ben aranızda doğmuşum diyor. Aranızda büyümüşüm. Yetim büyümüşüm. Beni dedem Abdülmüttalip büyüttü. Altı yaşındayken ben vefat edince amcam Ebu Talip büyüttü. Bana işkenceler yaptınız. Beni taşladınız. Ne yapabildim size beşer olarak? İşte... Değerli kardeşler. Gene allah Teala devam ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. Araf suresi 180. ayeti, 188. ayeti kerimede. De ki, Allah'ın dilemesi dışında ben kendime bir fayda ya da zarar verecek durumunda da değilim. Görülmeyeni de, görülmeyeni de bileydim, daha çok iyilik yapardım. Ve bana kötülük de gelse gelemezdi. Gerçekten de böyle. Ben sadece inanan bir milleti uyaran ve müjdeleyen bir peygamberim hani ilahtı Allah ilah olmadığını söylüyor ama elbette ki basit bir da değil için, pardon peygamber ilah olmadığını söylüyor evet, peygamber olduğunu söylüyor ilah olmadığını söylüyor ama basit bir insan değil levleke levleke baba halakta diyor. <gülüyor> ey Habibim on bin senin hürmetine yarattım diyor. Habib edinmiş ya dost edinmiş Habibullah diyoruz. Basit bir insan değil elbette ki Peygamber Efendimiz. alemlere rahmet olarak gönderilmiş. وَمَا اَرْسَنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Yarın ümmetini isteyecek. Ahirette. Ümmeti ümmeti diyecek. Ümmeti ümmeti diyecek. Hani ebeleri şifa hatunda diyor ya halası Safiye'de diyor ya Vallahi diyor bir baktık diyor Muhammed doğdu. Melekler onu örttüler. Kayboldu. Geldi ama onu secde halinde gördük. Vallahi diyorlar şu sesi işittik. Ümmeti ümmeti diyordu. O bebek Muhammed. Allah bizi ümmetinden eylesin. Allah bizi ümmetinden eylesin değerli kardeşler. Evet bu kadar yeter. Değerli kardeşlerim. Ayetler fazla uzatmamıza da yok. Başka zaman işine devam ederiz. Kısaca Kadir Hum olayı olmuştur. Biz inkar etmiyoruz. Ama kadirhum olayının söylenmesi, irad edilmesinin sebebi, Kadirhum hadisinin söylenmesinin sebebi, Peygamber Efendimizin o hütbeyi vermesinin sebebi, Hazreti Ali Keremallahu Reşeh hakkındaki dedikodulardır. Çünkü Peygamber Efendimiz gerçekten Hazreti Ali'yi seviyor. Ya sevilmeyecek zat mı Hazreti Ali? Ye? Sevilmeyecek zat mı değerli kardeşlerim? <gülüyor> Düşün bir kişisi hep ithal ediyor, evet. yapıyor. Allah Resulünün, her şeyi yapıyor yani. Allah Resulü'nün yatağına yatmış ölümü göze alarak. Ey Muhammed'i cesrata yatağıma yat sabah kalktığında emanetleri sahiplerine dağıt. Ya Peygamber Efendimiz'in büyüklüğüne bakın değerli kardeşlerim ya. Emanetler kime verilecek biliyor musunuz? Ebu Cehil'e verilecek. Evet. Utbe bin Rabia'ya verecek. <gülüyor> Amcası Ebu Leheb'e verecek. Kaldin Adamlar kaldin peygamberi seviyorlar. Muhammed'i inkar ediyorlar. Sallam. Ama mallarını ona emanet ediyorlar ya. Muhammed'in Emin böyle bir peygamber aslında hak peygamber olduğunu biliyorlar ama kavmiyetçilikten dolayı iman etmiyorlar ona arkadaşı Ebu Cehil'e soruyor ya Ömer diyor, ismi Ömer de hatırlarsanız önceki derslerde de söylemiştim, bak diyor şu anda aramızda kimse yok, Bedir savaşındalar kalkmışlar Bedir savaşından önceki bir gece dolaşıyorlar Bakıyor şu anda aramızda kimse yok yalnız sen varız biz Muhammed'le niye savaşıyoruz? Muhammed hak bir peygamber değil mi? Vallahi hak peygamberdir diyor. Peki diyor biz niye iman etmiyoruz, niye desteklemiyoruz, niye savaşıyoruz? Bak diyor, biz diyor daima Haşimoğulları yarış halindeyiz. Onlarda şu görev var, bizde bu görev var. Onlar hacılara şöyle görev verir, biz hacıları yediririz. Onlar hacılara su onlara su verir, biz onlara yediririz. Onlar şunlara böyle yardım eder, biz böyle yaparız. Onlar bir deve keser, biz on deve keseriz. Onlar on koyun keser, biz yüz koyun keseriz. Ama en son Haşim oğullarından bir peygamber çıktı diyor. Güreş yaparız, ona bazen yener, biz onlar yeneriz. Bizden diyor peygamber çıkmadı. Biz onların peygamberini bu yüzden kabul etmiyoruz. Yoksa, vallahi billahi Ebu Cehil'in gördüğü mucizeleri birçok sahabi görmemiştir. Ebu Cehil nice mucizelere şahit olmuştur ama nefsinden dolayı iman etmemiştir değerli kardeşlerim. Evet. Var mı sorusu olan? O Gadireon'daki toplu hocam, Hazreti Ali'nin ordusu mu gelen bu topların Yok. yok. Medine halkı. Medine halkı. Ordu beraber zaten orada 100 kişilik bir ordu hemen. Fazla bir ordu yok. Medine'ye evet. işte giderken dedi kodular devam ediyor. 30 kişinin toplanması şey değil mi yani. Hayır 30 bin kişilik ordu Medine'ye dönen ordu. Yok ona karıştırmışım yani. Tamam ortada öyle bir kodu var. Evet. Bir anda oldquoı kodu oluştuktan sonra 30 bin insanın bir anda toplanması kolay bir şey değil. O ee, şirketlerin bir anlamı bir şey var. Söyle bir şey dönüş söyleyüşler. 30 bin kişi dönüş yolculuğunu yapıyor Peygamber Efendimizle Suat Bey. Bu 30 bin kişi Peygamber Efendimizle Medine'den Mekke'ye giden hacı adayları. Tamam. Evet anlaşıldıysa Günün nasıl böyle diyorlar Efendim yani Mesela şu gün diyor bayramı bunlar ya yani. İşte o gün Hicri takvime göre tespit ha, ediyorlar. Siden, hocam hocam. Evet. Kadirbun bir mevki. Mevkin adını, mevkinin adı. Mevkinin adında dolayı Kadirbun olayı deniliyor. Evet. Çünkü de evet. da zaten takvimden belirliyorlar. Hecini... Hangi güne denk geliyor hocam? Şu anda kutladık. Vallahi tam abi. olarak bilmiyorum ya. Bu Zilhicce ayı. Kendilerini takip ediyoruz. Zilhicce ayından, Zilhicce ayına yaklaşan günlerde oluyor. Kurban bayramından önceki günlerde kutlanılamış. bir de şu var daha gazetik. Şimdi bak bir dakika hocam. Bitirelim dersi avcım şöyle. Başka sorusu olan var mı? Allah nezat şeyi savunuyor da efendim Buhari üstünde kaynak varmış. Benden sonra ali demiş yani. Feynir. Kardeşim ama tamam ama. kabul, ediyor kabul ediyorum. Kabul ediyorum. Peki tutup da Buhari'nin sadece niye bu hadisini kabul ediyorlar da diğer rivayet ettiği hadisleri kabul etmiyorlar? İlah diyorlar ya. Ya bu bu bu hadisi ama kabul edecek bize şöyle bir şey var. Şia'nın bir özelliği var değerli kardeşlerim. Buhari'yi reddeder, Müslim'i reddeder, İbn-i Mace'yi reddeder, Tirmizi'yi reddeder ama kendilerini destekler mahiyette gördükleri hadisi. Bakın diyor, e sizin hadislerde de bu var. E kardeşim bizim hadislerin diğerlerini de kabul edin. Güdübüsit'te dediğimiz e, Allah rahmet eylesin İbrahim Canan'ın derci ettiği bir kitap var. Yedi hadis külliyatının ortak hadisleri birleştirilmiş durumda. On sekiz ciltlik. Burada vardı Allah'u alem ama. Hz. Ömer için Allah Resulü diyor, benden sonra peygamber gelsin. Yani ben örneğin bir örnek daha vereyim size. Delil isteniyorsa, şöyle bir delilde kabul edilebilir. Peygamber Efendimizin vefatına yakın. Vefatından bir, bir gün, bir iki gün önce. Hz. Ebu Bekir şöyle buyuruyor. Vallahi diyor, o güne kadar hep Allah Resulü'nün yanındaydım. Şimdi, Allah'ın verdiği bir rahatlık vardı Çünkü Peygamber Efendimiz ölüm bir rahatsızlık yaşıyor ölümden önce. Hikmetini bilemiyoruz. Günahı yok ki günahları için Allah onu azap çektiriyor diyelim. Haşa azap değildi. Bir süreçti Peygamber Efendimizin. O hastalık anında Peygamber Efendimiz uyanıyor. Ya diyor ki namaz kıldınız mı? <gülüyor> ya diyor ashab seni bekliyor. Ya, ya Rasulullah imamlık yaptırmanı bekliyor. Şimdi imamete delil getireceğiz değerli kardeşlerim. Bakın. Ya Rasulullah diyor senin, seni bekliyorlar. Namaz kılın diyor. Namaz kılın. Peygamber Efendimiz o hastane etkisiyle hastalık artıyor. İşte Hz. Ebu Bekir Efendimiz diyor ki ben diyor o kendine geldiği anlarda Resulullah rahatladı. Herhalde bir daha hastalanmayacak dedim. Çoktan da dedi, evimin işini görmüyordunuz. Evimin işini görmeye gittim dedi. Ama ondan önce ne olmuştu hatırlarsanız. takım namaz kırın ashab seni bekliyor ya Resulullah. En son Peygamber Efendimiz şunu söylüyor. Ebu Bekir'e haber verin namaz kıldırsın. Hz. Aişe annemiz diyor ki ya Resulallah, babam senin üzüntünden namaz kılama, kıldıramaz ki, imamete geçemez ki. Ne söylüyor? Murru <gülüyor> ila Ebu Bekir yusallune alen nes. Gidin Ebu Bekir'e haber söyleyin, halka namaz kıldırsın. Murru <gülüyor> ila Ebu Bekir yusallune alen nes. Ebu Bekir'e haber söyleyin, halka namaz kıldırsın. Bunu iki üç kere söylüyor. son diyor, biz dayanamadık. <gülüyor> Allah Resulü söyledikten sonra... Biz gittik söyledik. Peygamber Efendimiz söyleyecek, halk uymayacak. İmkanı mı var? Hz. Ebu Bekir Efendimiz namaz kıldırıyor. İmamete geçerken Peygamber Efendimiz kendine geliyor. Hatta geçip orada duracakken Hazreti Ebu Bekir e Efendimiz ya. Peygamber Efendimiz işaret yapıyor. Dur dur diyor. Hazreti Ebu Bekir yine çekiliyor. Peygamber Efendimiz yine geçiyor o namazı kıldırıyor. Ama o ölüm anından sonraki Ölen vefat edene kadar mescidin Emevi'de kaç rekattan olarak bilmiyorum bütün namazları Hazreti burada Efendimiz kılıyordu. Alın size imamete gelin. Hocam bu Şia'lar e, ne diyorlardı biliyorsunuz veya alev kısmı. Diyorlardı ki Hz. Ali Keremullah Habeşi Efendimizin üç tane sahabeyi bu marikler hakkını yemiş. İmam Rabbani Mektep'te ne diyor biliyor musun? Tamam diyelim ki hakkını yemiş. Hz. Ali kimdi? Efendim nedir diyor? Resulullah'ın tarzı. Ben diyor ki, ilmiş şehriyim. Ali'de kapısı diyor. Böyle Allah bir dostu, mübarek bir mücevk, mü mübarek bir Allah dostu, nasıl bunlara izin verir, haklarını yedirsin diye ya, Ve Hazreti Ali'nin meşru iz bir bubakı, yani Allah razı olsun, olsun söylediği söz, haksızlığın önünde mi? mi? Yok, tabii, hakkının önünde, haksızlığın önünde eğilme. Hakkınla beraber şerefini de kaybedersin buyuruyor. Hazreti o, Ali böyle bir zattı. Yani kandırıyorlar tabii, insanları. Yok, Hazreti ben şianın bir, eee, Sözü daha vardır. Üç kişi dışında herkes kafir olmuştur. Duval. Peygamber Efendimiz vefat ederken üç kişi dışında herkes kafir olmuştur. Her kişi anı bir görüşü deriz. Yani evet. evet. Bitirelim bitirelim sonra inşallah. Allah rızası <gülüyor> için el-Fatiha.